dena ma tuyun teyakala ve salatu vesselam ala Rasulillah ve sahbi ecmaîn amma hamd âlemlerin Rabbine salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir güzel ashabının üzerine olsun kardeşlerim Elhamdülillah, bugün yine bir Pazartesi günü Kitabı Tevhid üzerinde şerh yapmaya çalışacağız. Muhammed Süleyman El-Temimi'nin bu güzel değerli eserinin şerhine devam edeceğiz. Bugünkü kaldığımız bab değerli kardeşlerim, avluhu Teala, Allahu Teala'nın şu ayeti kelimesi: Alam tara ila aladin yezumun ann Amenu bima unzila ileyke ve ma unzile min qablik, yuridun an yataharraku ila at-taghut ve kad umiru an yakfuru bih ve yuridu an yudillahum dalalen ba'ida. Nisa 60. ayet-i kerime. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun tağutu tanımamaları kendilerine emrolunduğu halde onun önünde muhakeme olmak istiyorlar şeytan da onları derin bir sapıkla düşürmek istiyor bab bu başlıkla başlıyor kardeşlerim tabi sizde kitabın en üstünde Allah razı olsun orada yazılmış dikkat ederseniz Ayet-i kerime bu anlamda başlığımızı ifade ediyor peki bu ayeti kerimeye baktığımızda neden müellif bu ayeti kerimeyi bir başlık olarak almıştır bu başlığın kitapla münasebeti nedir öncelikle başlığı yani bu ayeti kısa da olsa yani genel çerçevede bir açıklama yapalım sonra da başlıkla Ayet-i Kerime'nin münasebetini, şeyi, e, başlıkla kitabı münasebetini kuralım, inşallah devam eder Kim bu konuda inşallah bilgi vermek ister? Ayet-i Kerime'nin ifade ettiği anlama göre. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet. Buyurun kardeşler. Evet Ebu Bekir. İnsanlar <gülüyor> İlla ki münakaşalar, tartışmalar falan olacağından dolayı e, bazı e, zamanlar gelecek ki insanlar arasında tartışmalar olacak, anlaşmazlıklar olacak. Bunun da bir e, iki taraf birbirine varmadığı takdirde illa ki bir aracılar olacak, bir paracılar falan da olacak. Evet. Bu ki burada insanların yani kaçtırması gereken yer Allah'ın kitabı, Allah'ın namunları ve Resul'ünün birbiridir. Eğer bunun dışında Allah'ın kanunların Resul'ün bildirdiği kurallara, şartlara zıt bir şekilde hüküm veren birisi olursa, bir tarafta Allah'ın şeriatıyla hükmeden dururken, evet. yani onu kabul de gidip de e, şartlarına uyduğu için diğer tarafta mahkeme olmak isteyenlerin Allah muhabbeti tevhide zıt düşeceğini, bunu da e, tevhide zarar vereceğinden dolayı birbiri baş başlatmışlar. Çok evet. güzel, çok güzel, evet. Bir kardeşten daha alalım, Muhammed Kardeş. Hocam burada e, mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında e, bir münafır, bir de Yahudi. Hı hı. E, ikisinin arasında bir mesele yaşıyor. E, geliyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Yahudi haklıdır. Evet. Ve ben diyorsem haksızsın. E, bu sefer o diyor ki hayır diyor. Gelip giderim kalp bir neşretler diyor muhakeme olalım. Müslüman genç şeyin. İslamullah gel bu ayet indiriyor. Görmedim mi? Yani sana indirilene ve senden önce inandıkları halde olmak istiyor. Evet. ama kabul etmiyor. Allah bunu kabul etmiyor. Son bin eşe gitmek istiyor. Evet. bu ayette de bu şaha Çok güzel. O halde kardeşlerim burada Müceddit Muhammed Süleyman et-Temimi Allah ondan razı olsun bu bapta çok önemli bir konuya işaret ediyor ve önemli bir konunun üzerinde duruyor ve bu konuyu değerli kardeşlerim dikkate almamızı istiyor. Burada tevhide zarar veren bir durum olduğu için bizlere böyle bir başlık atıyor. Bu başlıkta hükmün Allah'a ve Resulüne ait olduğu gerçeği ifade ediliyor. Ayet-i Kerime'ye baktığımız zaman Hüküm koyucunun Allah ve Resulü olduğu gerçeği ortaya konuluyor. Ayrıca bu ayette beşeri kanunların batıl oluşu ifade ediliyor. Yine ayrıca her türlü ihtilafta Allah'a ve Resulüne dönmenin vacipliği, Kur'an'ın ve sünnetin dışında birinin hakemliğinin de kabul edilmemesi gerektiği, bunun da küfür olduğu, ilgilendiriliyor. Çünkü ayet-i kerimeye baktığımızda kendisini yani Allah'a ve Resulüne teslim ettiğini iddia eden münafık bir insanın Allah ve Resulünün hükmüne müracaat etmeyip bir başkasının hakemliğine müracaat ettiğine şahit oluyoruz. Dolayısıyla bu zaten başlı başına tevhide muhaliftir. Peki hangi boyutta tevhide muhaliftir. Yani bir insan Allah'ın ve Resulünün hükmüne boyun bükmedi, başkasının emrine ve hükmüne boyun büktüyse ne anlamda hangi bakımda tevhidin hangi e, cinsinde muhalefet etmiş olmaktadır. Evet itiriz. Hocam burada hem gayete, hem bir evet. sadece Allah'tır. Bunlar Rab, Rab şey Rabbikte itaat <gülüyor> konusunda da yine Allah'ın arasında itaat etmeyip, Tavuklara yöneliklerinden dolayı itahtı da şirk kişilerinden dolayı uluhiyetle gireyin. Güzel. Evet çünkü biz biliyoruz ki tevhide iman eden bir Müslüman şehadet kelimesini getiren bir Müslüman Allah-u Teala'yı rububiyetinde ve uluhiyetinde doğrulayan bir insan Allah-u Teala'nın Rab olduğunu, ilah olduğunu kabullenen bir insan Allah'ın hakimiyetini de, hükmünü de emrini de kanununu da doğrulamak zorundadır. Eğer bir Müslüman Allah'ın hükmünü doğrulamazsa hüküm ancak Allah'a aittir gerçeğine iman etmezse rububiyetinde ve uluhiyetinde Rabbimize şirk koşar. O zaman Kitabın başlıkla münasebeti burasıdır. Tevhide zarar veren boyutu burasıdır. Kitabın zaten amacı nedir? Tevhidi açıklamak ve tevhide zarar veren durumlardan sakındırmaktır. O halde kardeşler, hüküm ancak yüce eşsiz azim Allah'ın ve onun izin verdiği Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Allah'ın dışında birinin hüküm koyma yetkisi yoktur. Kim hüküm koyarsa, kanun belirlerse Allah ve Resulünü dışlamış olur. Onların hükmünü terk etmiş olur. Bir başkalarını Allah'ın ve Resulünün hükmünün önüne geçirmiş olur. Yeryüzünde hiçbir anim böyle bir insanın küfründe şüphe etmemiştir kardeşlerim. O halde başka bir kimsenin Allah'ın ve Resulünün koyduğu bir başka tabirle İslam'ın hükmünü iptal etme, değiştirme, hiçe sayma hakkına sahip değildir. Bir insan İslam kanununu bilerek reddederse Allah'ın şeriatını diğer bütün şeriatların gerisine atarsa böyle bir insan kafirdir, dinden çıkmıştır kardeşlerim. Bu çerçevede Allah'ın dışındaki tüm şeriatlar Tahsin kardeşin batıldır beşeri düzenlerdir ve İslam'a aykırı kanunlardır ve batıldır onları inkar etmek de tevhidin bir gereğidir tevhid bize bunları inkar etmeyi bir ve tek olan Allah'ın hükmüne müracaat etmeyi gerekli kılar yani madem ki ben tevhide iman ettim tevhide iman etmemin gerekliliği de Allah'ın şeriatının dışındaki bütün şeriatları reddetmem gerekiyor eğer ben reddetmezsem tevhidimi yaralamış, ona zarar vermiş oluyorum değerli kardeşlerim. Peki bir insan Allah'ın ve Resulü'nün koyduğu kanunu, emri, hükmü ve nizamı kabul etmezse ille kalbine, düşüncesine, inancına başka birilerinin emir ve hükümlerini yerleştirmiş olur değil mi Ey bu takdirde bu insanın önünde tek seçenek olan Allah ve Resulünün kanununu seçme hakkını iptal ettiğine şahit oluyoruz. Böyle bir insanın Müslüman olduğunu söylememiz mümkün değildir. O halde müellif rahimahullah burada bu gerçekleri öğretiyor. Bu başlıkla hükmün Allah'a ait olduğunu, hüküm koymanın da tevhidin bir gereği olduğunu kim Allah'tan başkasının hükmüne müracaat ederse de tevhidini bozacağını bize haber veriyor. Eski Suud müftülerinden olan Şeyh Muhammed bin İbrahim Allah mekanını cennet etsin. Amin. Yazmış olduğu bir risale vardı. Tahkimul Kavani adlı risalesinde şu güzel cümleyi kullanıyor. Bakın dinleyelim. Lanetli Beşeri Kanunu Lanetli Beşeri Kanunu beşeri düzeni, beşeri sistemi Cebrail'in getirip Peygamber'in kalbine hüküm olarak indirdiği Kur'an'ın seviyesine indirmek ve Allah'ın indirdiğine meydan okumak açık büyük bir küfürdür. Eski Suud müftüsünün bu risalesi meşhurdur. Birçok alimler tarafından şeyh yapılmıştır. Bakın bu cümle Açık bir şekilde Allah'ın şeriatına müracaat etmenin, ona dönmenin, ona onay vermenin, doğrulamanın, amel etmenin vücubiyetini ispat eder. Kim bilerek Allah şeriatının dışında bir şeriatla muhakeme olmayı arzu ederse, bu müftünün de günümüzde vermiş olduğu bu fetva çerçevesinde dinden çıkar değerli kardeşlerim. Biliyoruz Allah'a ibadet, Nedir kardeşlerim? Tevhidin bir gereğidir. Madem ki Allah'a ibadet ediyorsak, ibadetim gereği de itaattır. İtaat ettiğimizden dolayı da Allah'ın kanunu ve nizamını ve şeratını doğrulamak zorundayız. Bir kimse Allah'ın dinine, emrine, hükmüne, ibadetlerine itaat etmezse, o zaman onun Allah'ın emrine, hükmüne itaat etmemesinden dolayı tevhidini bozduğunu söylememiz, Doğal bir hakkımızdır. Rabbim bizlere hakkıyla değerli kardeşlerim bu gerçekleri görmeyi nasip etsin. Son olarak madem ki şahadet getirdik. Eşhedü ennâ ilaha illallah ve eşhedü ennâ Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Bu kelime dünyanın en güzel kelimesidir. Dünyada en muhtaç olduğumuz bir kelimedir. Hele ölüm anında o kelimeyi söyleyen ne mutlu bir insandır. Hele o kelimeyi söyleyip de nefsini Rabbine teslim edenden daha güzel bir insan da bilmemekteyiz. Bakın bu şadet kelimesinde ne vardır? Bir tek Allah subhane ve Taala'nın mağbutluğunu itiraf etme vardır. Onun mağbutluğunu itiraf etmenin içerisinde de hükmüne, şeratına, verdiği kanun ve hükümlere uymanın gerekliliği yatar. Şadet kelimesi bunu zorunlu kılar. Ancak birileri şehadet getirir, Allah'ın kanununa, hükmüne, şeratına geldiği zaman tavır takınır, düşmanlık eder, reddeder. Böylelerinin şehadeti makbul değildir. Böyleleri sadece dinle iddiada bulunup münafık olan insanlardır. Zaten ayet-i kerimede Nisa 60'ta Allah onlardan haber veriyor. Münafık bu insanlar dille Allah'a ve Resulüne iman ettiklerini söylerler Allah'a ve Resulü'nün getirdiklerini doğrularlar ama ne zaman ki muhakeme olmaya geldiklerinde idari anlamda muhakeme olmaya geldiklerinde bir de bakarsınız ki Allah'ı ve Resulü'nü bilerek terk ederler tağutla muhakeme olmayı arzularlar İşte bunlar açık bir şekilde münafıklardır ve Muhammedun Resulullah dediğimizde şahadetin ikinci kısmında biz ne diyoruz Muhammed Allah'ın Resulüdür Allah'ın izin verdiği çerçevede, vahyin çerçevesinde de hüküm koyucu, hüküm bel belirleyicidir. Bu bizim akidemizdir. Ehl-i sünnet vel cemaata iman eden Vedat Müslümanlar, Allah ve Resulü'nün hüküm koyucu olduğuna iman ederler. Bu konuda açık deliller vardır. Ati'ullaha ve ati'ur rasule ve ulul emri minkum. Sizden olan, Allah ayette diyor, Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve sizden olan, emir sahiplerine itaat edin. Allah'a itaat, Peygamber'e itaat, değerli kardeşlerim bir de şartlı olarak Allah ve Resulüne uydukları müddetçe alimlere, yöneticilere itaat söz konusudur. O halde cahiliyenin kanunlarını, batılı ülkelerin sistemlerini ve onların öngörmüş oldukları anayasaları Allah'ın şeriatının önüne almak, Allah'ın şeriatından üstün görmek küfürdür, cahiliyedir, batıldır. Bunları tasdik eden, bunları onaylayan da kafirlerdendir kardeşlerim. Bakın biz her şeyi açık ve net söylüyoruz. Bu bizim akidemizdir. Öldükten sonra bile bu kelimelerle Allah indinde yargılanmayı temenni ederim. Öldükten sonra da bir benim hakkımda batıl iddiada bulunanlara da bu kelimeleri mahşer gününde ona bir kayıt olarak mahkeme-i gösteririm kim Allah'ın kanunlarıyla bilerek hükmetmezse kafillerdir, tağutlardır cahiliyenin erbatlarıdır Rableridir onlar biz Allah'ın ve Rasulü'nün kanunlarına boyun büküyoruz zaten başlığımız bize bunu ifade ediyor değerli kardeşlerim Rabbim bizlere tevhidin yolunda giden bir şuur versin Tağutları reddeden bir inanç versin, kafir ve müşriklere meyletmeyen bir yüze güzel bir kalp nasip eylesin değerli kardeşlerim. Şimdi bu birinci ayet, birinci delil, şimdi bunu inşallah bir inceleyelim, açıklamaya çalışalım. Önce bu ayeti birkaç dosttan alalım. Evet, evet İdris. Sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? Tağut'un önünde muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onu inkar etmekle en vurulmuşlardı. Şeytan böyle canları haktan uzak bir sabırlığa sevk edip saptırmak istiyor. Nisa 60 Güzel. Abdullah Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? Tağut'un önünde muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onu inkar etmekle emrolunmuşlardı. Şeytan böylece onları haktan uzak bir sapıklığa sevk edip saptırmak istiyor. Nisa 60. Evet. Vedat. allah Teala şöyle buyurur. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? Sağutun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onu inkar etmekle emrolunmuşlardı. Şeytan böylece onları haktan Uzak bir sağlığa <gülüyor> sevgisini istiyor. Nisa 60. Evet. Ayet-i Kerime'nin konumuzla bağlantısı açık değil mi kardeşlerim? Yani kitapla da açık bir şekilde bağlantılı. Kitapta biz tevhidin üzerinde duruyoruz. Bir de tevhide zarar veren halleri anlatıyoruz. Peki burada dikkat ederseniz Allah'ın hükmüne ve Resulünün hükmüne müracaat etmeyen münafıkla gösterilerek bunların tağuta müracaat etmesi ve sonra da şeytan tarafından saptırılmaları anlatılıyor bu durum tevhidi bozan bir durum değil mi dille müslüman olduklarını söyleyenlerin hakiki anlamda Allah'ın şeratının dışında bir şerata müracaat ettiklerinde Allah onların müslüman olmadığını bu ayette ispat ediyor mu ispat ediyor çünkü Allah ne diyor Elen tara ila allazina yazumun. Burada bakın dikkat ederseniz bir fiil var. Yazumun, za'me, Yani iddiada bulunmak. Allah Subhanahu ve Teala onların yalancı bir iddiada bulunduğundan haber veriyor. Allah onların kalbiyle iman etmediğini bu kelimeyle söylüyor. Çünkü za'me, yalancı bir iddiada bulunmak. Kalplerinin aslında Yalancı dillerinin doğru olduğunu ortaya koyuyor ayet. Kim bunlar? Bunlar münafı. Peki ne yapıyorlardı? Bakın Allah diyor ki اَلَمْ tara اِلَا الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوا Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri iddia edenleri iddia ediyorlar değil mi? Çünkü onlarda bir iddia idi. Allah onlar iddiada bulunuyorlardı. Ama onların hakiki anlamda kalplerinde iman yoktu. Bunlar münafıklardı. Görmüyor musun? Burada istifem, inkari anlamda Allah onların imanlarını kabul etmediğini ifade ediyor. Ayette o halde zame fiilinin iddia ve yalancı bir iddia olduğunu anlamış olduk. Peki... Ayetin sibak ve Siyana öncesine ve sonrasına baktığımızda ayetin münafıklarla alakalı olduğunu görüyoruz. Münafıklar, dille söyleyip kalple inkar edenler, Müslümanlarla beraber görünüyorlar, kalplerinde Allah'a ve Resulüne karşı bir buğz ve nefret duyuyorlardı. Ne zaman ki mesele Allah ve Resulüne müracaat etmeye gelince de kalplerindeki nifaklarını dışarı ortaya koyuyorlardı ameli olarak, Allah'ın şeriatıyla hükmetmeyen bir mahkemeye müracaat ediyorlardı. Dikkat edin burada önemli bir nokta var. Allah ve Resulünün hükmü varken bilerek terk edip gidiyorlardı bunlar. Yani Allah Resulü yaşıyordu. Onun muhakemesine gitmiyorlardı. Ve şer'i bir mahkeme vardı. Ve bile bile Allah'ın şeriatının Peygamberin koyduğu vereceği kararın dışına bir başkasının yanına yani tağutların yanına gidip onların mahkemelerini doğruluyorlardı. Dolayısıyla günümüzde bazı iddialara bu ayetle cevap vermek gerekiyor. Öyle her bir Müslümanın hakkını ve hukukunu aramak adına zulmedilmiş bir Müslümanın mahkemeye düşürülmüş ve malları dolandırılmış, eli evinden alınmış bir Müslümanın bir mahkemeye yani günümüz mahkemelerine gitmesini, bu ayetle ilişkilendirip yani bir e, e, bağlantı kurup ondan sonra bununla o Müslümana bir münafık ve kafir hükmünü vermek çok güçtür. Çünkü bu ayet münafıklarla alakalıdır. Bu ayette yer alan kişi Allah'ın kanunu var, Allah'ın peygamberi var yaşıyor bile bile bunları terk ediyor ve başka bir kanunu Allah ve peygamberinin koyduğu hükmün ve kanunun önüne alıyor. Böyle bir kimsenin küfründe şüphe. Yoktur ama günümüzde Müslümanların zulmünü defedebilecek hakkını arayabilecek şer'i bir mahkemeleri olmamasından dolayı... ...bir zaruretten dolayı bu müminlerin böyle bir mahkemeye gidip hakkını aramaları, haklarını arama cihetinden ulema buna cevaz vermiştir. Tabi bir Müslüman takvayı seçer gitmez o ayrı bir mesele. Örneğin 150 milyarlık yani taksitlerle aldığınız bir eviniz olsa... Ve şirket sizi dolandırsa siz bu durumda hakkınızı aramak için mahkemeye müracaat etseniz bu sizi dinden mi çıkartır sizi münafık mı eder asla buna kafir dememiz münafık dememiz mümkün değildir çünkü bu mümin başka şer'i bir mahkeme olmadığı için hakkını yani kıt kana toplayıp da ömür boyu yani saklayıp da tasarruf ettiği parasını evine yatırmış böyle bir insanı da dolandırmış. Böyle bir şirketin karşısında da hakkını aramasını ve o mahkemeye müracaat etmesini dinden çıkartmak hakiki anlamda insafsızlıktır. Ve bu ayetin gölgesinde ayeti de hakkıyla anlamamaktır. Yuridûne en yetehakemu ile tağut. Tağutun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Böyleleri yani tağutun önüne giderek rıza duyarak razı olarak gidiyorlar memnuniyetlerini ortaya koyarak gidiyorlar. Oysa onlar o tağutu Allah'ın şeriatı ve mahkemesi varken reddetmeleri gerekirdi. Allah'ın ve Resulünün hükmü varken yaşayan bir peygamber varken ona dönmeleri gerekirdi. Ama onlar bile bile peygamberi terk ettiler. Bile bile peygamberin hükmüne müracaat etmediler. Ne yaptılar kalplerindeki nifaklarından dolayı tağutun mahkemesine müracaata gittiler. Nedir tağut? Tağut Evet haddi, aşan, evet haddi aşan sınırı taşan lügat anlamda bu tağa kökünden geliyor. Peki ıslahı anlamda nedir tağut? Allah'ın emrine, hükmüne boyun eğmeyen, kendi hükmünü ve kanununu yücelten ve kendisine ibadet olunmasından razı olunan ve buna davet eden şeytan, kahin, yönetici, Hakim kim olursa olsun ve Allah'ın dinine bilerek düşmanlık edenler bunlar birer tağuttur. Bunlara müracaat etmek, bunlardan rıza duymak, onlardan razı olmak Allah'ın şeratını terk ederek, Peygamber'in hükmünü terk ederek gitmek bile bile bu insan Allah'ın dininden çıkar kardeşlerim. Bakın Allah ayette bu sözümüzü haber veriyor. Onlar... Tağut'u inkar etmekle, tağuta gitmemekle emrolundular. Yani Allah'ın şeriatı varken onu terk edip de oraya gitmekten men edildiler. Eğer şer'i bir mahkeme varsa o mahkemeyi terk edip tağuta muhakeme olmaya giden bir insan olursa bu adam açık bir şekilde bu dinden çıkmış olur. Zaten biraz sonra ben bir dört maddede bu konuda bir şeyler ortaya koyacağım ilerki saatlerde dakikalarda buna değineceğiz. O halde Allah va Resulünün mahkemesi, hükmü Muzaffer hocam varken bilerek bunları terk edip batıl bir mahkemeye gitmek ve o mahkemeyi üstün görmek bu insanı dinden çıkartır. Ama onun dışında zulmen maruz kalmış, zulme maruz kalmış bir insanın hakkını aramak amacıyla zaruretten dolayı gitmesini bu küfürdür bu nifaktır demek güçlü tabi bu alimlerin birçoklarının görüşüdür buna katılmayanlar olabilir ama bu görüş değerli kardeşlerim bizim tercih ettiğimizdir aksi halde bu toplumda nice müslümanlar Allah muhafaza dinden çıkabilir hatta ve hatta bir ucu sana bile gerçekten biraz daha ileri gidersek dokunabilir değerli kardeşlerim şimdi Birinci ayeti anladık, delilimizi ortaya koyduk. İkinci delilimiz nedir? Evet Sedat Hocam. Onlara yer yüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ancak israr edicileriz derler. Bakara 11. Güzel Yakup. Onlara yer yüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ancak israr edicileriz derler. Bakara ayet 11. Güzel başka Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ancak ıslak edicileriz derler. Bakara sures ayet 10. Güzel. Ayet-i kerimede Rabbünal alemin şöyle buyuruyor: "Ve izakilelahum la tufsidu fil ardı. Kalu inna nahnu muslihuun." Onlara yeryüzünde fesatlık, bozgunculuk çıkartmayın denildiğinde onlar biz yeryüzünde ıslah edicileriz düzelticileriz yeryüzünün dengesini kuranlarız derler diyor. Bakınız dikkat edin. Burada yeryüzünde bozgunculuk edenlerin her zaman kendilerini savunmaya geçtiklerini görüyoruz. Şeytan her zaman onların amellerine ne yapıyor? Süslü gösteriyor kardeşlerim. Peki yeryüzünde Bozgunculuk nedir? Yeryüzünde fesatçılık nedir? İlk akla ne gelir? Yeryüzünde en büyük bozgunculuk ifsatçılık, Allah'a şirk koşmaktır. Allah'ın şeriatıyla hükmetmemektir. Allah Subhanahu ve Taala'yı bilmemektir. Allah'ın emrine ve hükmüne itaat etmemek, ibadet etmemektir. Yeryüzünde bozgunculuğun temeli budur. İnsanlar bunu yaptığı andan itibaren ihtilaf baş göstermiştir. Kur'an'da ayetler daha önceden bunların üzerinde durduk. Daha önceki ümmetler bir tek ümmetti, tevhid üzereydi. Ama ne zaman ki aralarında bir ihtilaf, şirk ortaya çıkınca ne yaptılar? Bölündüler, ayrıldılar. O zaman insanlığın bozgunculuğa, Fesatçılığa düşmesinin temel sebebi nedir? Aralarındaki ihtilafların çoğalmasının sebebi, şirkü bille, Allah'a şirk koşmak ve Allah'ın birliğini terk etmek ve Allah'ın şeratını, kanununu, nizamını, emrini arkaya atmak, gönderdiği aşisinin yolunda gitmemek, İslam'ı hayatın bütün sahalarında kabullenmemek. Ve bu yeryüzünde fesadın, bozgunculuğun temelidir değerli kardeşlerim. O halde yeryüzünde bozgunculuğu gidermenin tek çaresi Allah'ın şeriatına dönüştedir. Tevhide dönüştedir. Biz reçetemizi Kur'an ve sünnette bulduk. İnsanlığın saadeti o zaman nerededir? Fesatlığın ve bozgunculuğun kökünün kuruması nerededir? Tevhid'dedir. Allah'ın şeriatındadır. Allah'ın kanunlarına ve hükümlerine boyun bükmekten geçer. Çünkü Allah insanı yarattı, ona en uygun nizamı ve düzeni koydu ve yol gösterdi. Allah'ın koyduğu düzenden, huduttan aşanlar, yeryüzünde denge unsuru sağlayabilirler mi? Yeryüzünde saadeti elde edebilirler mi? Kendi acziyetini bütün yeryüzü insanlarına yükleyen bu insanın, yeryüzünde bir onur ve izzet ve saadet getirmesi mümkün müdür? O halde bakın ayette Allah münafıkların ıslah ediciler olduğunu iddia etmelerini reddediyor. George Bush Irak'a işgalle girdiğinde ne diyordu? Biz diyordu özgürlük, for freedom değil mi özgürlük ve demokrasi için girdik diyorlardı. Bir milyon insanı katlettiler ve birçok Müslümanları da yurt dışına göçmen olaraktan zorunlu olarak gitmelerini sağladılar. İsrail Filistin işgal ederken niçin giriyor? Kendisini ıslah edici olarak görüyor değil mi? Yeryüzünün müstekbirleri, tağutları Müslümanlara katlederken kendilerini nasıl görüyorlar? Biz diyorlar ülkemizi teröristlerden temizliyoruz. Esed ve münafık İran ne diyor? Biz diyor vahabilerden, selefilerden diyor temizliyoruz Suriye'yi. Kökünüzü kurutacaklar onlar Allah'ın izniyle. Sizin kökünüzü kurutacaklar. Allah'ın şeriatını yeryüzünde hakim kılacaklar. O cihad eden yiğitler, o eller sizin saraylarınızı sarsacak, saraylarınızı. Sizin saraylarınızı inim inim inletecek. Allah onlara güç ve kuvvet versin Amin. yeryüzünün düşmanları bakın kendilerini temizleyici değil mi temizleyici görüyorlar yeryüzünün denge unsuru olduklarına inanıyorlar ama asıl onlar Muhammed Ali nedir yeryüzünün ifsatçıları bozguncuları azgınları onlar tahutları onlar tabi bunların amacı bu bilgileri vererek kirli bilgilerle ne yapmak müslümanları kandırmak niye kandırılan yok mu? Canice kan döken bu eset ve İran münafıklarının şu anki gaddar tutumunu hala meşrulaştıran çok insan yok mu? Vardır işte bunlar yeryüzünün fesatçılarıdır. Bakın Allah ne güzel buyuruyor. Ve iza qilalehum la tufsidu fil ardı qalu inna Yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. Şam'ın Haleb'in minarelerini ve oradaki Müslümanların namuslarını, evlerini tarumar etmeyin, kanlarını dökmeyin, masumları öldürmeyin. Allah dedikleri için yurtlarından onları sürgün etmeyin. Onları fakirleştirdiniz, zulmettiniz 45 yıl onları. Zanimce, gaddarca inimini minnettiniz. Yapmayın bunu denildiğinde ne diyorlar? Biz diyorlar yeryüzünde ıslah edicileriz. Biz bunları diyor temizliyoruz. Halep'te bütün caddeler, bütün sokaklar tarumar edildi. Masumlar öldürüldü, çocuklar öldürüldü, kadınların namusları çiğnendi. Bu mı ıslah edicilik? Bir halk kendi başına bu şekilde durduk yere sokaklara çıkar mı? Karnı doysa, işi güzel olsa, izzet olsa, onur olsa, din hürriyeti olsa bu kadar halk sokaklara çıkar mı? Size sorayım kardeşler. Siz durduğunuz yerde işiniz... Gücünüz rahat olsa çıkar mısınız? Bu zorlukları, bu meşakkatleri, bu acıları yaşar mısınız? göz alır mısınız? Almazsınız. Demek ki onlar zulmedici ki Allah subhanahu ve teala onların zulmünü bu müminlerin elleriyle def etmeyi amaçlıyor. Allah müminlere bu anlamda güç ve kuvvet versin. Peki bu ayette kardeşlerin bağlantı ne? Yani bu ayetin neresinde bizim başlığımızla bağlantı var? <gülüyor> Abdurrahman. Hocam yüzünde ama yüzünde Çok güzel. Evet Eyyub. Fesat demektedir. Yani burada hüküm koymayın. Evet. Yani fesat çıkartmayın, hüküm koymayın, tağutluk yapmayın, azgınlık yapmayın. Allah'ın şeratını ayaklar altına alarak insanları köleleştirmeyin denildiğinde onlar hayır biz ıslah edicileriz. Biz insanları temizliyoruz insanları daha beter denge unsuruyuz aralarındaki ihtilafları gideriyoruz diyorlar. Bakın yeryüzü müstekbillerine, kurucu egemen düzenlerine hakim sistemlere bakınız hepsi kurdukları düzenlerle övünürler. Hepsi övünürler övünmeyen bir düzen var mı? Ama ille o övülen düzenlerde tarih sahnesinden kaybolur giderler. Bu tarihte nice devletler, medeniyetler geldi ama onların kökleri sabit kalmadı. Nice firavunlar, nice krallar, nice sultanlar değil mi? Dünya onlara kalmadı. Allah Subhanahu ve taala onların hesabını gördü. Onlar şirkle hükmeder, küfürle hükmederler. İsmail kendilerinin doğru olduklarına inanırlar. Mesela ABD ve Avrupa sömürgeciler ne getirdi İslam dünyasını? Zulüm, gözyaşı, değil mi? Fakirlik, fitne, ve Allah'ın şeratına düşmanlığı, başka bir şey getirdiler mi? Dolayısıyla bu gerçeklere birlikte şahit olalım. Evet. Yani getirdikleri demokrasi, e, kendilerinin istediği bir düzen, değil mi? Getirdikleri demokrasiyle Müslümanları ne yapıyorlar? Sus duruyorlar, singiriyorlar ve Allah'ın şeratının dışında kanunlar ve nizamlarla hükmediyorlar. Allah bizlere hakkı görmeyi nasip eylesin. 3. delilimiz evet üçüncü delili kim nakledecek? Evet. <gülüyor> Muhammed evet. İslah edilmesinden sonra yeryüzünde bozuncuk yapmayın. Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin ki muhakkak ki iyilik edenler edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Arat suresi 56. Güzel, Muzaffer Hocam. İslah edilmesinden, İslah edilmesinden sonra yeryüzünde bozuncuk yapmayın. Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Arap 56. Evet. Tabii bu ayet ekerimem yine bir önceki ayetten farkı yok. Ve tufsidu fil ardi ba'de islahiha. Yani yeryüzünde ıslah'tan sonra bozgunculuk etmeyin. Fesatçılık etmeyin. Yani Allah size şeratını koymuş, hükmünü belirlemiş, tevhide emretmiş, doğru istikametleri göstermiş. Siz bütün bunlara rağmen bunları terk edip Allah'ın şeratına muhalefet ederek bozgunculuk etmeyin, kan dökücülük etmeyin ve batıl tağut kanunlarıyla insanlara zulmetmeyin denilmektedir. Yani bu ayetin de zaten e, kitabın e, ismiyle tevhidle ve başlığımızla alakası kesin değil mi kardeşte? Evet peki diğer dördüncü delilimize geldik. Dördüncü delilimiz evet Bülent. Yoksa onlar İslam kesin cahiyeti günü iyi anlayan bir toplum için Allah'tan daha güzel hükmü olan kim vardır ki? Maide Güzel. Başka? Mustafa? Yoksa onlar İslam öncesi cahidiye hükmünü istiyorlar. İyi anlayan bir toplum için Allah'tan daha güzel hükm olan kim vardır? Maide Elye. Güzel. Abdullah tavacı hocam? Yoksa onlar İslam öncesi cahidiye hükmünü mi istiyorlar? İyi anlayan bir toplum için Allah'tan daha güzel hükmü olan kim vardı? Maide elde. Güzel, son bir kişiden daha alalım. Hiç konuşmamış var mı? Evet Yaşar kardeşim. Yoksa onlar cahiliye hükmünü mü arıyorlar? İyi anlayan bir toplumu gören hükümranlığı Allah'tan daha güzel kim Maide Derdi. <gülüyor> Eğer hukma alçahilliye ibgum, ve manıhsanu min Allah hukmanı, yuqinun. Onlar yoksa İslam öncesi cahiliyenin hükmünü mü arıyorlar, istiyorlar? İyi anlayan bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm verecek kim vardır? Allah subhanahu ve Taala ayette açık bir şekilde hüküm koyucu olarak kendi zatını ortaya koyuyor peki bu ayetin neresinde bir münasebet var alaka var evet ayetle bizim başlığımızın alakası ne Yakup hükmü evet cahiliyenin hükmü nedir cahiliye nedir cahiliyenin hükmü Salih çok güzel Güzel. Evet, Zeynal Hocam. <gülüyor> tamam, biz devam edelim. Evet, güzel. İnşallah. Şeytan seninle çok uğraşıyor. Bak, demek ki bu şeytanını hemen yakala Allah'ın izniyle. Hakkından gel. Evet. Başka cahiliye deyince? Evet, Ali Hocam. Hocam, burada... Yani Allah Azze Celle hükmü dururken başka hükümlere gitmeyden bahsediliyor. Yani bu da terbide aydırı bir şey olduğundan dolayı. Yani Allah Azze Celle en güzel hüküm Allah'ın hükmü olduğundan beyan ediyor. Güzel. Çok güzel. O halde cahiliyenin hükmünden maksat nedir kardeşlerim? İnsanların Allah'ın şeriatının hükmünün dışında herhangi bir şeyle hükmetmesidir aklınıza hangi hüküm gelirse gelsin o şeyle aralarında hükmetmeleridir demin Salih güzel bir cevap verdi yani İslam'ın dışındaki bütün hükümler cahiliye hükümleridir günümüzdeki sistemde aynı keza cahiliye hükmüdür tağuti bir rejimdir kemalist bir Düzendir. Gideyim mi? Açayım mı? daha Biraz daha açıkça konuşayım mı? Elhamdülillah konuşuyoruz zaten. Hiç kimseden de korkumuz yoktur yani. Bu ülkede özgürlükler var. Şeytan ve dostlara da bizi işitsinler. Dolayısıyla cahiliye hükmü hala günümüzde de geçerlidir değerli kardeşlerim. Neden cahiliye denmiştir? Çünkü içinde hak ifade edilmediği için ona cahiliye denmiştir. İslam öncesi hal ve durum ve tarihi gerçeklere baktığımızda ne deriz? İslam'ın olmadığından, hakkın olmadığından dolayı cahiliye deriz. İslam dışı hayat, cahiliye hayattır. İslam dışı hüküm, cahiliye hükmüdür. İçinde hak yoktur, vahiy yoktur. Allah ve Resulünün hükmü yoktur. Bütün bunlara biz ne deriz Muhammed kardeşim Karaburan? Cahiliyenin hükmü deriz. Ve Müslümanlar cahiliye hükmünden razı olamazlar. Bilerek kasten bir mümin cahiliye hükmünden razı olursa kafir olur. Zaten Müslüman bunu yapmaz. Şuurlu bir Müslüman bunu yapmaz. Ancak kalbinde nifak olan ve açık bir kafir olan insan yapar değerli kardeşlerim. Günümüzde birçok ülkelerde bugün cahiliye hükmü hakimdir. Yeryüzünde Hakkıyla bugün İslam'ın hükmünü iddia etmemiz, uygulandığını söylememiz mümkün değil. Bu da bize verilen bir zillettir. Neden? Çünkü yeryüzü Müslümanları Allah'ın dinine sahip çıkmadı. Allah da onlara bu zilleti tattırdı. Biz kendi elimizden, yaptığımızdan, ettiğimizden dolayı cezalandırılıyoruz. Suçu kendimizde arayalım. Efe hayrallahi ebtahi hükmen. Bakın bir başka ayet En'am 114 ben Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım yani Allah'ın bir hükmü varken Allah'ın bir hakemliği varken ben Allah'ın hükmünü hakemliğini terk edeceğim bir cahiliyenin bir küfrün bir tağutun hükmünden mi razı olacağım bu bir mümine yakışır mı bu bir müslümana yakışır mı bu bir müslümanın Tağuttan ve Allah'ın dışında birilerinin koyduğu hükümden razı olmaları doğru mu? Mümkün değildir kardeşlerim. Dolayısıyla bakın ayette biz bu gerçeği görüyoruz. Şimdi burada bir dört maddeden bahsetmek istiyorum. Dört değil belki üç olabilir ben çünkü özetlemiştim. Ona toplam bakayım evet toplam üç maddede bir noktaya değineceğim. Dikkat edelim birincisi. Müşerri dediğimiz yani şeriat belirleyen, kanun koyan kimseye itaat küfürdür. Yani biri dese ki helalı ben koyarım, haramı ben koyarım. Yani şeriat koyarım, hüküm koyarım, dilediğim gibi hükmederim dese, böyle bir insan Allah'ın şeriatını terk ettiğinden, Resulullah'ın hükmünü terk ettiğinden kafirdir değil mi? Çünkü böyle bir insan bilerek, isteyerek, arzulayarak ne yapıyor? Kendini müşerri, yani şeriat koyucu, şeriat belirleyici, hüküm koyucu olarak görüyor. Böyle bir kimseye itaat, küfürdür. Böyle bir insanlar razı olmak küfürdür. Anlatabildik mi? Bu insan bunu bilerek yapıyor. Ve insan düşmanı, din düşmanı, Allah düşmanı, Kur'an düşmanı, şeriat düşmanı. Böyle bir insana itaat etmek değerli kardeşlerim küfürdür. Çünkü bu insanın konumu Bellidir. Böyle bir insan bir düzen koyarsa bir sistem koyarsa insanları da buna zorla davet ederse insanlar ona bilerek ve severek razı olurlarsa bu insanların hepsi Allah'ın dininden şeratından uzaklaşmış olurlar değerli kardeşlerim. İkincisi beşeri tağuti bir düzene muhakeme olmak günümüzde bu husus çok tartışılıyor bazen Müslümanlar çok daha aşırıya giderek kendi kardeşlerini de müslümanları da hatta selef olan tevhid ehli olan müminleri bile küfre kadar sokabiliyorlar mesela bir insan bir tağutun küfürle hükmettiği bir mahkemeye bilerek razı olarak giderse bu küfürdür örneğin mirasta erkek ve kadının hakları nedir Erkek iki, bayan bir. Bir baba dedi ki iki tane kızına kızlarım ben Müslümanım Allah'ın şeriatı neyse onunla hükmederim. Bu da benim oğlum siz de benim kızımsınız. Ben Allah'ın bana emrettiği şekilde miraslarımıza dağıtmak istiyorum. O yüzden iki kızına birer hak diğerine de iki hak verse. Bu şer'an doğrudur değil mi? Evet. Ama kızlardan biri razı olmayıp da gidip de günümüz mahkemesine müracaat etse. Nedir bunun hükmü? Eğer bilerek yaparsa dinden çıkar. Çünkü niye? Allah'ın şer'atında miras hukukuna boyun bükmemiş olur. Bu bilerek kasten gidip o mahkemeye müracaat etmektir. Yani bu örnek somut bir örnek olsun. Yani kim böyle bile bile Allah'ın şeratı mahkemesi maruf ve biliniyor. Bunu terk ediyor ve gidip tağutun mahkemesine müracaat ediyor. Ve bundan da razı ve onun mahkemesinden çıkacak kanunu hükmü de doğruluyorsa bu insan kafirdir. Böyle çok insan var. Bu sorular bize çok geliyor. Bu mesele kendi aralarında ailevi olarak çözülmeleri gerekiyor. Bu birinci nokta. Hani ikinci maddenin A şıkkı diyelim. B şıkkı ise demin anlattığımız gibi... Allah korusun evini almış dolandırılmış değil mi? Ve bu insan 150 milyarı heba edilmiş dolandırılmış elinden alınmış. Veya aracı var 30-40 milyar diyelim ki elinden alınmış dolandırılmış bu insan şer'i mahkeme yok ki ora gitsin hakkını arasın. Bu Müslüman elinde avucunda biriktirdiği ve sonra da almış olduğu bu eşyasından dolayı da dolandırıldı. Bu hakkını aramak istiyor ne yapacak İslam hukuku buna? nasıl bir çözüm öneriyor? Bu insan diyor hakkını aramak için müracaat etmesinde bir sakınca yoktur. Çünkü insan bir şeye zorlandığı anda Allah Subhanahu ve teala dinde ona kolaylık veriyor. Eğer bir şeye zorlanırsanız bundan müstesnadır diye Kur'an'da ayet vardır. Ama bu insan gittiği mahkemeden de asla razı değildir ve tağutu bir mahkeme olduğunu kalbinde itiraf edecektir. Sadece hakkını hukukunu korumak amacıyla Gitmektedir. Anlatabildik mi kardeşlerim? Buna benzer Müslümanların hayatlarında çok Adem ne vardı? Hadiseler, durumlar vardı. O halde bu da B şıkkıdır. Bunun da üzerinde durduk. Üçüncü olaraktan da kardeşlerim Allah'ın şeriatıyla hükmetmeyen devlet. Bu devlet cahili bir devlettir, tağutu bir devlettir. Batıl bir rejimdir. Bu devletin rejiminden razı olmak, ben onlara muhabbet duymak küfürdür. Ama Müslüman böyle bir devlette yaşar. Yani küfür devlette yaşanmaz diye bir emir yok. Gücü yetmiyor, kuvveti yetmiyor. Böyle bir durumda bir mümin ne yapacak? Güçlenecek, kadrolaşacak, düşmanlarını bertaraf etmek için mücadele edecek. Eğitimle, davetle, ekonomik güçle, siyasi güçle ne yapacak? Tağutun gücünü zayıflatacak. Elinden geldiğince zayıflatacak, zayıflatacak. Önümüzdeki yeni nesillere güzel bir İslam toplumunun temellerini atacak. Anlatabildik mi? Öyle kuru söylevlerle de tavutun kökü kazınmaz. Kuru söylevlerle de tavutun kökü kazınmaz. Tavutun kökü davetle, eğitimle, tebliğle, ekonomik güc elimizde bulundurmakla, bir taraf İslam, bir, bir kısım İslam düşmanlarını da siyasi güçlerle onlar bertaraf ederek, Onların hakkından gelerek ne, yapak, ne yapmak susturmak ve güzel Müslümanları yerleştirip kadrolaştırıp adım adım ilerlemekle olur. Tabi bunlar e, kardeşlerim önemli hususlardı. Ben bu toplam üç maddede bunları zikretmek istedim. Geldik dördüncü delilimiz. Evet. Dördüncü delil. Kim? Evet Ebubekir Bekir. <gülüyor> İl-el-alak az radiyallahu anh'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Sizden hiçbiriniz evası, arzusu ve istekleri benim geldiğime tabi olmadıkça kamil mümin olamaz. Nebevi Ebu Zekeriya Yahya bin Şeref sahih bir hadistir ve bunu sahih bir isnafla Elbütçek tabında rivayet ettik Güzel. Bir kişiden daha alalım. Adem. Adem. Allah bin Amr bin El-As radiyallahu anh ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Sizden hiçbiriniz hevası, arzu ve istekleri benim getirdiğime kabul olmadıkça takip olamaz. Neveli Ebu Zekeriya Yahya bin Şeref sadece bir hadistir ve bunu sadece bir iknatla Ebu Cikta ettik demiştir. Işık yanıyormuş sizin oradan kardeşler. Bu... Yanıyor değil mi? Tamam. Devam edelim. Evet. <gülüyor> bir teknik karambola gelmeyelim. Teknik hata olursa haftaya yeniden tekrar ederiz. Geçen hafta bir dersi tekrarladık. Zeynan hocam giderken hocam üçüncü kez bir daha tekrarlanmayalım dedi. <gülüyor> evet. Tekrarda hayır vardır hocam ya. Evet. Bu hadisi değerli dostlar şöyle bir yeniden hatırlayalım. Abdullah bin Amr El-Aslan rivayet ediliyor. La ahadukum hatta yekun hevâhu tab'an lima cittu bi' nevevi, sahih. Sizden hiçbiriniz hevası, arzu ve istekleri benim getirdiğime tabi olmadıkça kamil, mü'min olamaz.) İmam Nevevî rahimahullah hadisin sahih olduğunu naklediyor. Ancak her ne kadar İmam Nevevî Allah ondan razı olsun mekanını cennet etsin sahih dese de İbn-i el-Hambel'i tenkit eder ve bu hadis sahihten uzaktır der. Birçok alimler de bu hadisin sahih olmadığını, zayıf olduğunu nakleder. Ala kulli hal diyelim her şeye rağmen bu hadis senet bakımından zayıf olsa da hadisin anlamı, manası Kur'an ve sünnetle mutabıktır, uygundur. Yani bir Müslüman arzularını terk edecek, Peygamber'in getirdiğine uyduracak. Kendi aklımdan, hevamdan, arzularımdan ortaya koyduğumu değil, Peygamberimin bana emrettiği çerçevede gitmekle mükellef olacağım. Bu da zaten bizim başlığımızda alakalıdır, ilgilidir kardeşlerim. Hadis o zaman bize neyi öğretiyor kişi? Kendi hükmünü veya kararını terk edecek kime uyacak? Allah ve Resulünün getirdiklerine. Hevalarımız, arzularımız Peygamberin getirdiğine uymadıkça, Nedir la يؤمن احدكم حتى yani hadis devam ediyor kamil anlamda mümin olamazsınız. Güzel. Son delilimiz ve bitireceğiz. Evet, Beşinci delil. İdris Şabi Amr bin Şeraif eş der ki: Mülakoflardan bir adam ile Yahudi olan diğer arasında bir anlaşmazlık vardı. Yahudi gidip Muhammed Muhammed'e söyleme, muhakeme olalım dedi. Çünkü o çünkü o onun rüşvet almadığını bilirdi. Münafık ise rüşvet aldıklarını bildiği Yahudilere gidip muhakeme olalım dedi. Sonra ikisi e de bir kâine gitmek ve ona muhakeme için başvurmak hususuna birleştire. Bunun üzerine ayet indir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inatlara iddia edenleri görmedin mi? Tavukların önünde muhakeme olmak istiyorlar. Nisa 60. Bu kıssa bir de şöyle anlatılmaktadır. Ayet anlaşmazlığa düşen iki kişi hakkında indi. Onlardan biri hadiseyi götürüp Nebis Aleyhisselam'a çıkaralım dedi. Diğeri ise Rabbin el-Eşref'e gidelim dedi. Sonra gidip Ömer bin Hattab radiyallahu anh'ın yanına çıktılar. Onlardan biri kıssayı anlatınca Rasul Aleyhisselam'a gitmekten hoşluk olmayana öyle mi diye sordu. O da evet dedi. Ömer Kılıcı ile onu öldürdü. Evet. Şimdi kardeşlerim bu beşinci delilimizde birinci bölüm var. Hani ayetten sonra bir numara verildi. 131. Zayıf hadis denildi. Dikkat ederseniz. Daha sonra 132 ve 133. dipnotlara baktığınız zaman son kısımda ise mevzu hadis denildi. Uyduruk hadis denildi. Allah razı olsun bu kitaba tahkik ve tahrit çalışması yapan Doktor Necmi Sarı hocamız yapmış olduğu bu çalışmalar neticesinde ilk kıssanın zayıf olduğunu ikinci kıssanın da uydurma olduğunu söylemiştir. Ancak bu konularda bazı alimler arasında bir ihtilaf var. Yani birinci her ne kadar zayıf olsa da senet bakımından sahih olarak isnat bakımından sahih olduğunu söyleyen alimler de bulunmaktadır. Dolayısıyla biz bu kıssadan şu gerçeği anlıyoruz. Yani biz öncelikle tahrici konusunda konuşmuş olduk. Ama bu kıssa bu ayetin nüzul sebebiyle alakalı bize şu bilgiyi veriyor. Yani Allah ve Resulünün hükmü varken bir başkasına müracaat eden kişinin Ömer i̇bn Hattab tarafından nasıl cezalandırıldığına şahit oluyoruz. Evet bu kıssa meşhurdur. Birçok kez anlatmışızdır. Evet. Evet. Bu kıssanın hakkında o zaman anlayamamız gereken husus nedir? Bir konuda Allah ve hükümde bulunmuşsa hiçbir kimsenin o hükmün dışına çıkma hakkı, salahiyeti yoktur. Burada inşallah bu konuları bitirmiş olduk. Şimdi geldik maddeler halinde hemen dikkat çekilen konula. Evet Yakup veya Salih senden başlayalım sağdan. Evet. İsa süresinde bulunan ayetin tesiri ve bu ayette tağutun ne demek olduğuna yardım edecek anlamların bulunması. Güzel. Tabii bunun üzerinde durduk. İnsal suresi 60. ayet-i kerimeyi tefsir ettik. Elemtaleb elledi yaz onun ayet-i kerimesi. Ve Tavut'un üzerinde de durduk ve Tavut'u tanımlamıştık. Değil mi yok? Evet. Evet. Bakara suresindeki onlara yer yüzünde çıkarmayın dediği zaman biz ancak islah edicisiz derler. Aynı kelimesinin tefsiri. Evet. Yani bunun üzerinde durduk. Yani bunun üzerinde yeniden durmaya gerek var mı kardeşler? Kesinlikle. Var mı Muhammed Karaburun? Yok, değil mi? Karaburan. Evet, devam edelim. Ara süresinde yaralan ıslah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. ayetinin tefsiri. Aynı 2. maddeden hiçbir farkı yok. Dördüncü madde tahsin. Yok savunla İslam Müzesi cahiliye hükmünü mü istiyorlar? Ayetinin tefsiriyle Allah ve Resulünün hükmüne muhalif hükümlerin durumunun açıklığa kavuşması. Tabii eğer bir insan Allah'ın ve Resulünün hükmünü istemezse hangi hükmü ister? Şeyin hocam cahiliyenin hükmünü ister. Yani beşeri bir hükmü ister. Tamam mı? Beşeri hüküm ve cahiliye hükmü de batıldır. Yani kavaniyle beşeriye dediğimiz, vadaiyye dediğimiz beşeri kanunlar küfürdür. Yani biz buna iman ediyoruz ve bu imanımızı da inşallah tescillendirdik. Evet. 5. Bu bölümün ilk ayetinin Nuzul sebebiyle ile ilgili Şabi'nin sözleri. Evet. Şabi'nin sözü zaten deminki iki kıssada da geldiği gibi ancak bu Şabi'den gelen isnat sahihtir. Yani bazı alimler bu isnatı sahih kabul etmiştir. Ancak biz demin ne dedik? Burada doktor Necmi Sarı hocamızın çalışması da Allah ondan razı olsun. Makbuldür, muteberdir. Allah emeğine, ilmine güç ve kuvvet versin. Allah böyle güzel selefi davetçileri, hocaları ve doktor olan böyle doçent olan hocalarımızı Arttırsın. Çünkü bunların çoğalması bize davamıza, dinimize büyük bir hizmettir. Evet Muzaffer Hocam. Gerçek ve sahte imanın ne olduğunu açıklanması. Bugün herkes karışık okuyor maşallah. Yani bu kitabın dışına çıkıyoruz hep genelde. Herkeste de başka kitaplar var. Evet Sedat Hocam. Evet. 7 evet. Doğru. Evet, üzerinde demin durduk. Ömer İbn Hattab ne yapıyordu? Kellesini vurup uçuruyordu. Evet. Münafın yani hak ettiği ceza buydu. Sahabe döneminde günümüzde nice münafıklar var, aslında zındıklar var. Ee, bunu ifade etmek gerekiyor yani. Evet. Bülent. Sizin oradan bu tarafa mı dönülüyor Gerard? <gülüyor> yani böyle uzun o sıra gitmesi gerekirken ortaya geçiş yapıldı. Sana hocam torpiyi yaptı Sedat hocama geçir kimsenin arzı hevesi Resulullah sallallahu versiyelerin getirebine tabi olmalı tabi olmalı. Doğrudur Allah bizi arzularımızı ıslah etsin. Peygamberin getirdiklerini uyursun. Burada kalıyoruz haftaya Allah izin verir. Ömür verirse burada olacağız Allah sizden hepinizden razı olsun Emek Allahumma leke illa